150. Bölüm Amir bin As Müslüman olalı henüz birkaç ay olmuştu. Bir gün Resulullah Efendimiz onu huzuruna çağırdı. Şam taraflarında, Beli adı verilen kabileye karşı düzenlenen birliğin başına geçmesini, onları İslam'a davet etmesini kabul etmezlerse, onları dağıtmasını emrettiler. Hazırlanan birlik 300 kişiden meydana geliyordu. Bunların her biri Peygamber Efendimiz'e arkadaş olmuş, onunla birlikte yıllardır İslam davasına hizmet için gönül birliği etmiş kimselerdi. Uhud savaşında Peygamber Efendimiz'in yanındaki okları uzatırken, ''At ey saat, anam babam sana feda olsun'' diye iltifatta bulunduğu Saad bin Ebi Vakkas bu birlikte bir nefer olarak vazife almış bulunuyordu. Sa'd bin Zeyd de öyleydi. Her ikisi de Peygamber Efendimiz'den cennetlik oldukları müjdesini alan mutlu kişilerdi. Evz kabilesinin reisi Hüseyd bin Hudayr, Hazret kabilesinin reisi Sa'd bin Ubadi gibi asap arasında büyük mevki sahibi kimseler, Amr'ın komutası altında yürüyüş koluna girmişlerdi. Onları istediği yerde durdurmak, istediği yerde yürütmek, hatta koşturmak hakkına sahipti. Bu kadar kısa zamanda yıllarını bu yolda tüketmiş insanların komutanı durumuna yükselmek, her baba yiğidin işi değildi. 30 atlı 300 kişi Medine'yi terk etti. Havaların pek sıcak olması, gündüzleri yürüme imkanı vermiyordu. Gece yürüyüşü daha kolaydı. Hem böylelikle daha sessiz, daha tedbirli ilerleme imkanı vardı Beli kabilesinin bulunduğu yerlere yaklaştıklarında düşman birlikleri hakkında edindiği bilgiler Amr'ın yüzünü kuruşturdu sayıca ve kuvvetçe üstün olan bir düşmanın üzerine yürümek bile bile tehlikeye atılmak demekti hem vazife yapılmış olmaz hem de Müslümanlar perişan hale düşerdi kısa zamanda kararını verdi ve hemen asaptan birini yanına çağırdı ''Ey Rafi, derhal Medine'ye git. Düşman kuvvetlerinin bizden çok daha fazla olduğunu Resulullah Efendimiz'e anlat. Yardım beklediğimizi bildir.'' dedi. Rafi aldığı emri yerine getirmek üzere derhal hareket etti. Amr kimseye görünmeden kalabilecekleri uygun bir yer seçerek Medine'den gelecek yardımı beklemeye başladı. resul Ekrem Efendimiz aldığı haber üzerine 200 kişilik bir grubu daha yola çıkardı. Bu defaki birlikte asabın iki büyüğü Hazreti Ebu Bekir ve Ömer'de vardı. Komutanlığa Hazreti Ebu Ubeyde tayin edilmişti. Peygamber Efendimiz Ebu Ubeyde'ye Amr'la ihtilafa düşmemesini birbirlerine karşı ittifak halinde olmalarını emir ve tavsiye yapıyordu. Onlar da yola çıktılar, Kona göçe, Amr'ın yanına ulaştılar. Namaz vakti gelmişti. Hazreti Ebu Ubeyde öne geçti. İmam olacak, namaz kıldıracaktı. Fakat Amr müdahale etti. Dur ey Ebu Ubeyde, namazı ben kıldıracağım. Çünkü bordunun emiri benim. Sağdan soldan itirazlar yükseldi. Bu sözler Ebu Ubeyde'nin komutan olduğunu, namazı onun kıldırması lazım geldiğini ifade ediyordu. Amr kabul etmedi. ''Siz ancak bana yardım için gelmiş bulunuyorsunuz. Artık benim emrime göre hareket etmek zorundasınız.'' diyordu. Nihayet Ebu Ubeyde arkadaşlarına döndü. ''Resulullah Efendimiz bana ihtilafa düşmememi emretti. Amr bana uymazsa ben ona uymasını bilirim.'' dedi. Yumuşak başlı bir insandı. Tertemiz bir tabiatın, imrenilecek derecede güzel bir ahlakın sahibiydi. Resulullah Efendimiz'e karşı son dereceye varan bir hürmet ve itaat duygusu bütün benliğini sarmıştı. Her halinde Allah'ın rızası üzere olma emeli onun tek düşüncesiydi. Nebi Ekrem Efendimiz durup dururken, Ebu Ubeyde cennettedir demezdi ki, Böylece Amr 500 kişiden meydana gelen ve en azından 5 tanesi cennet müjdesini hayatındayken almış bulunan seçkin bir topluluğun emir olma imtiyazını elde etmişti. Öne geçti ve namazı kıldırdı. Bundan böyle Medine'ye varıncaya kadar bu insanların emiri ve imamı olacaktı. Artık Beli kabilesinin hemen yanı başında bulunuyorlardı. Sabahleyin onlarla karşı karşıya geleceklerdi. Mona verildiği zaman herkes sağa sola dağıldı. Çalı çırpı toplayacak, ocak yakacaklardı. Gündüz ne kadar sıcak olursa olsun, güneşin batmasından itibaren hava soğuyor, gündüzle gece arasındaki sıcaklık farkı epeyce artıyordu. Gidenler topladıkları yakacaklarla geldiler ve Amr onların önüne geçti. Nedir bunlar? Yakacağız, ısınacağız... ''Olmaz derhal bırakın. Ama biz üşüyoruz. Hiç dinlemem kimse ateş yakmayacak. Şayet yakan olursa onu yaktığı ateşin içine atarım. Şaka etmeyesin ey Amr. Hiç şaka etmişe benziyor muyun? Amr gerçekten şaka etmiyordu. Kısa zamanda emir bütün birlikler içinde yayıldı. Kimsenin hoşuna gitmemişti. Hazreti Ömer kumandanlığı bıraktığı için Ebu Ubeydi'ye fena şekilde kızıyordu.'' Bu defa titremekte olan insanların ateş yakmalarına engel olunması ona pek ağır geldi. Hz. Ebu Bekir buldu ve durumu ona anlattı. Hazreti Ebu Bekir gitti. Durumu bir de kendisi anlattı. Amr onu dinledikten sonra. ''Senin görevin bana itaat etmek değil midir?'' dedi. ''Evet. O halde ey Ebu Bekir görevini yap.'' Amr kısaca ''Benim işime karışma.'' demek istiyordu. Hz. Ebubekir Bekir bu cevabı aldıktan sonra oradan ayrıldı. Ne yaptın ey Ebu Bekir, neler oldu? Olanlar anlatıldı. Tepesi atan Hazreti Ömer gidip onun yakasından yapışmak istedi. Fakat Hz. Ebu Bekir bırakmadı. Ve o geceyi müminler titreyerek geçirdiler. Sabah olunca... Namazı kılar kılmaz Amr yürüyüş emrini verdi. Fakat karşılarında onlara karşı koyacak, muharebe edecek bir askeri kuvvet yoktu. Hemen dağıldılar. Amr orada kalmadı ilerledi. Gittiği yerlerde karşılarına duran olmuyordu. Sadece bir yerde yapılan ufak çapla bir kavga sonucu bir Müslüman yaralandı. Amr kaçanların mallarını topladı. Kaçanların takip edilmesine izin vermedi. Orada birkaç gün kaldıktan sonra dönüş başladı. Artık yollarda geceleri ateş yakma izni vardı. Soğuk bir gecenin sabahında uyanan Amr, ihtilam olduğunu anladı. Yıkanması gerekiyordu. Fakat bu soğuk havada gusletmenin sonu tehlikeli bir hastalık olabilirdi. Durumunu arkadaşlarına haber verdi. Ben de bu durumda yıkanırsam çok fena olacak dedikten sonra suyla ön ve arka yerlerini yıkadı. Abdest aldı. Gusül yerine de teyemmüm etti ve namazı kıldırdı. Namazı kılanların içi rahat değildi. Fakat Amr, komutanlığı kimseyle paylaşmayı hatırından bile geçirmiyordu. Bu durumda olsun Ebu Ubeydi'ye namazı kıldırmasını emredebilirdi. 500 kişilik ordu içinde, İslam dinini ve Kur'an'ı ondan iyi bilenlerin sayısı, %90'dan aşağı değildi. Medine'ye yaklaşınca, Müjdeci gönderildi. Ardından da kendileri şehre girdiler. Resulullah Efendimiz gerek müjdeden ve gerekse Müslümanlardan bilgi aldı. Hoşa gitmeyen iki konuda Amr'ı sorguya çekti. ''Neden soğuk gecede ateş yaktırmadın ey Amr?'' ''Ya Allah? ateş yaktığımız takdirde adamlar hem bizim geldiğimiz anlar hem de sayımızı tahmin ederlerdi. Halbuki ben sabahleyin onlara hücum etmeyi düşünüyordum.'' ''Neden cünükken gusletmedin ve teyemmümle onlara namaz kıldırdın?'' ''Hava çok soğuktu. Yıkandığım takdirde hastalanıp ölebilirdim. Yüce Mevla ise kendinizi öldürmeyiniz. Allah sizin hakkınıza pek merhametlidir.'' buyurdu. ''Onun bu fermanına güvenerek teyemmüm ettim ve namaz kıldırdım.'' Resulullah Efendimiz bu cevabı gülümseyerek değerlendirdi. ''Böyle yapmamalıydın demediler. Şöyle yapsaydın demediler.'' Bu hadise ileride Mısır Fatih'i olarak tarihi geçecek olan Amr bin As'ı Zatü Selasil gazasının muzaffer komutanı olarak tespit etti. Onun komutanlığına ve emirliğine pek hevesli bir insan olduğu da yine bu tecrübeyle ortaya çıkmış oluyordu. Bu duygular Amr bin As'ı pek çalkantılı siyasi bir hayatın kucağına çekecek, ölüm döşeğinde yatarken dönüp baktığı hayat şeklinden utanıca nice hallere düşecekti. Zatü Selasil gazasına giden birliğe Amr bin Asım komutan olarak seçilme sebebi büyükannesinin Beli kabilesinden olmasına dayanmaktaydı. Soy itibariyle o kabileye bağlı olan Amr elbet onları ve onların yurdunu daha iyi bilecekti. Bu arada Amr'ın tabiatının yönetici olmaya pek müsait olunuşu da hatırda tutulmalıdır. Bu olay, Amr bin As'ı, Hazreti Peygamber'in en çok değer verdiği insan acaba ben miyim şeklinde düşünmeye davet etti. Asab ı kiram arasında en ön sıraya alan Hazreti Ebubekir, Ömer gibi iki değerli kayınpederini durup dururken emrine vermemişti ki, daha geride kıyamete kadar ismi saygıyla anılacak bunca insan, hep Amr'ın gerisinde saf bağlamışlardı. Onun emriyle yatıp kalkmış, onun buyruğuyla savaş meydanına ilerlenmişti. Bir gün Habibi Hüda aleyhisselam efendimiz yalnız başına oturur halde bulundu. Fırsat bu fırsattır dedi ve huzuruna vardı. Selam verdi bir iki sohbetten sonra. ''Ey Allah'ın peygamberi, en çok sevdiğin insan kimdir?'' dedi. ''Kim olabilir ey Amr, elbet sensin.'' Bu yolda bir cevap alacağını kuvvetle ümit etmekteydi. Zaten bu suali sorduran da o ümitten başkası değildi. ''Sabret ey Amr, şöyle bir dostlarımı gözden geçireyim. Peygamber Efendimizin cevabı böyle de değildi. Hiç tereddüt etmeden gayet emin bir sesle, Ayşedir dedi. Bu cevap Amr'ı ikinci bir ümide sevk etti. Kadınlardan sormadım ey Allah'ın peygamberi, erkeklerden en çok sevdiğin insan, Ayşe'nin babasıdır. Ondan sonra Ömer bin Hattab'dır. Daha sonra Resulullah Efendimiz soruların cevabını beklemeden veriyor, Amr ise bu defa mutlaka benim adım söylenecek düşüncesiyle aynı suali tekrar edip duruyordu. Bir müddet sonra artık sormamaya karar verdi ve sustu. İleride bu hatırasını gelecek nesillere anlatırken en sona kalı veririm korkusuyla sormadan vazgeçtim diyecekti. Bu sorular ve cevaplar Amr'ı daldığı hayal aleminden çekip aldı. Bundan böyle de bir daha böyle hayallere kapılmayacaktı. Acaba Amr'ın sorusuna cevap veren efendimiz Hz. Ömer'den sonraki sırayı nasıl devam ettirmişlerdi? Ne olurdu Amr, Hz. Peygamber'in verdiği sırayı bize olduğu gibi naklese de, büyükler büyüğünün gönlünde dizilen sevgi tespitinin tanelerini sıra sıra öğrenme imkanına sahip olsaydık. Yahut Amr, kadınlardan sormuyorum demese de, hanımlar arasında Hz. Ayşe'den sonraki sırayı bile bilseydik. Bunlar, zamanına yetişilemeyen sevgilinin sevgililerini tanıma arzusuyla dolu gönüllerin ifadeleri. Habibi Hüda Efendimizin, Mübarek gönlünde yer tutma bahtiyarlığına eren mutlu insanlar. Ezelden ebede bitmez tükenmez selamlar, hürmetler. Resulullah Efendimiz bir gün vefat eden arkadaşlarından birinin cenaze namazını kıldırdılar. Cenazenin göğsü hizasında durdular. Diğer müminler onun ardında saf bağladılar. Efendimiz ellerini kaldırdı, Allahu Ekber diyerek ellerini bağladı. Sübhaneke'yi okudu. Ellerini kaldırmadan Allahu Ekber dedi, Allahümme salli barik dualarını okudu. Yine ellerini kaldırmadan cenaze namazında olduğu duayı okudu. Allah'ım, bizim hayatta olanımızı ve ölenimizi, burada bulunanımızı ve bulunmayanımızı, küçüğümüzü, Erkeğimizi ve kadınımızı bağışla. Allah'ım bizden hayatta bıraktığını İslam üzere yaşat. Öldürdüğünü imanla öldür. Allah'ım bizi ölen için sabretme ecrinden mahrum bırakma. Onun ardından da yolumuzu şaşırmaktan bizi muhafaza buyur. Resul-i Muhterem Efendimiz bu duayı okuduktan sonra ve dördüncü defa Allahu Ekber dedikten sonra sağ ve sola selam vererek namazı bitirdiler. Bu her cenaze namazında okunan duaydı. Ensar'dan olan bu zatın Allah'a ve Resulüne olan sevgi ve bağlılığı Nebiler Sever Efendimiz'i namazdan sonra tekrar dua etmeye sevk etti. Ellerini kaldırdı. Allah'ım onu bağışla, ona merhamet buyur, onu affet. Onu her türlü belalardan muhafaza eyle. İkramını mükemmel, konuk edileceği menzili güzel yap. Onu suyla, karla, doluyla, buz gibi soğuk sularla yıka. Elbisenin kirden temizlendiği gibi onu da hatalarından temizle. Ona dünyadaki evinden daha mükemmel bir ev... Ehlinden daha hayırlı bir aile efradi, hanımından daha hayırlı bir eş ver. Onu kabir fitne ve imtihanından, cehennem azabından koru diyerek dua ettiler. Peygamberlerin en büyüğünün yaptığı bu dua, orada bulunanların kalplerini titretmiş, gönüllerini sarsmıştı. O derecede ki, Yıllarca sonra bu Aziz hatırayı anlatan af bin Malik etrafında kendini merakla ve dikkatle dinleyen topluluğa şöyle demişlerdi. Peygamber Efendimizi bu dua yaparken dinlediğim zaman o öğlenin yerine ölmüş olmayı öyle istedim ki. Acaba af ne zamana kadar yaşayacaktı? Yarın kendisi için böyle bir dua nasip olacak mıydı? Bu dua, herhangi bir şahsın ağzından değil, Yüce Mevla'nın en büyük peygamber olarak seçtiği bir insanın ağzından çıkıyordu. Bu dua geri çevrilmez. Cenab-ı Mevla, peygamberini razı etmek için duada istenilenden daha fazlasını verir, ikramını daha da artırırdı. Hatırlıyordu, bir gün Resulullah Efendimiz, ''Ruhumu elinde bulunduran Allah'a yemin ederim ki, insan kabrin başına gelip kıvranırcasına.'' ''Ne olaydı şu mezarda yatan ben olaydım.'' diye temenni etmedikçe kıyamet kopmaz. Adamı böyle temennide bulundurmaya mecbur eden de beladır, din duygusu değildir buyurmuşlardır. Resulullah Efendimiz insanların hayattan bezmesinin sebebini açıklarken öldürme olayının pek çok olacağını anlatmışlar ve o derece ki öldüren niçin öldürüldüğünü bilmez.'' ''Ölende neden dolayı öldürüldüğünün farkında değildir.'' buyurmuşlardı. Af, böyle günlerde yaşamaktansa Nebiler Sultan Efendisi'nin dualarıyla ahiret yolculuğuna çıkmış olmayı pek arzu ederdi. Bir gün Peygamberler İmam Efendimizle birlikte Medine çarşısına girmişlerdi. Yanında arkadaşlarından bir kısmı vardı. Yolun kenarında çelimsiz bir oğlak ölüsü yatıyordu. ''Resulü muhterem Efendimiz'' eğildiler, oğlağın kulağından tuttular. ''Bir dirhem vermeyi ve bu oğlak ölüsüne sahip olmayı arzu eden var mıdır?'' dediler. Bu teklif yanındaki insanlara pek garip geldi. ''Onun karşılığında hiçbir şeyi ödemek istemeyiz, onunla ne yapabiliriz ki?'' dediler. Efendimiz bu defa sorusunu şöyle tekrarladı. ''Bunu bedava almak istemez misiniz?'' Vallahi bu hayvancağız canlı bile olsa fazla bir değeri olmaz. Çünkü henüz kulakları bile küçücük. Bir de öyle olduğu hesaba katılırsa neye yarar? Bunun üzerine Fahri Kainat Efendimiz oğlağa bıraktığı doğruldular. Bilesiniz ki Allah yanında dünyanın değeri, size göre şu oğlağın değerinden daha küçüktür dediler. Resulü Muhterem Efendimiz bu değerlendirmeyle, geçici ve fani dünyayı sebep edinerek ahireti kaybetmemeyi, Allah'ın değer verdiği şeylere değer verilmesi lazım geldiğini hatırlatmak istiyordu. Dünyayı asıl maksat ve gaye edinerek uğraşıp gidinen ve bu yolda hiçbir kanun ve nizam tanımayanların bir gün pişmanlık içine düşecekleri, cezalarını çekecekleri bir aleme göçtüklerini anlamamak mümkün değildi. Av, değeri bu olan dünyada 3-5 gün fazla kalmaktansa Resul Ekrem Efendimizin elleriyle ve dualarıyla kara toprağa girmeye ve ahiret yolcusu olmaya çoktan razıydı. Aydınlığa Doğru programımızın 150. bölümünü dinlediniz.